Bismillahirrahmanirrahim. 1818 Ebuhureyri'den. Aleyhisselamüsselam sizden hiç kimse ister iyi ister kötü olsun ölümü temenni etmesin. Eğer iyi ise hayrını, ihsanını artırması umulur. Eğer kötü ise tövbe edip Allah'ın rızasını kazanması umulur. 1819 Ebuhureyri'den yine aynı. 1820 Enes'ten yine aynı 1821 yine aynı 1822 yine aynı 1823 Kays İbni Ebu Hazım'dan hastalığında ziyaret için Habbab'ın yanına girdim karnını yedi yerden dağlamıştı şöyle dedi eğer aleyhissalatü vesselam bizi ölüm için dua etmekten nehyetmeseydi ölümü isterdim buyurdu 1824 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam lezzetleri bitiren ölümü çok hatırlayın buyurdu. 1825 ümür selemeden Ali ve selam hastanın yanında bulunduğunuzda ona hayır dua edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amindir 1826 Ebu Said'den Ali selamet ve selam ölmek üzere olan hastalarınıza la ilahe illallah söylemesini telkin edin. 1827 Aynı. 1828, Katarde bin Abdullah bin Buray deden, Ali Selametü Vesselam, Müminin ölüm alameti alnının terlemesidir. 1829, İbni Buray deden, Ali Selametü Vesselam, Mümin alnı terleyerek ölür. 1830, Ayşe annemizden, Ali Selametü Vesselam, Mubarek başı benim çenemle göğsüm arasında olduğu halde vefat etti. Bu sebeple ben Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını gördükten sonra artık hiç kimsenin ölümünün şiddetinden korkmam. 1831 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'a son bakışım perdenin açılış zamanı kadardır. İnsanlar Ebu Bekir'in arkasında saf bağlamış, Ebu Bekir geri dönmek istedi, Aleyhisselatü Vesselam onlara yerlerinde kalmalarını işaret etti, sonra perdeyi indirdi. O günün sonunda vefat etti, o gün pazartesiydi. 1832 Abdullah bin Amr'dan Medineliler orada doğanlardan birisi Medine'de vefat etti. Ali selat ve selam ona dua etti ve dedi ki: Keşke bu adam doğduğu yerden başka bir yerde öleydi. Oradakiler için ya Resulullah dediler. Ali selat ve selam doğduğu yerden başka bir yerde ölseydi ona cennette doğduğu yerle öldüğü yer arasındaki mesafe kadar verilirdi buyurdu. 1833 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Müminin eceli geldiğinde melekler beyaz ipekler getirir ve müminin ruhuna hitaben Sen Rabbinden razı, o senden hoşnut olarak Allah'ın rahmetine karşı gazaplı olmayan Rabbin katına çık derler. Ve o müminin ruhu en güzel mis kokusu gibi vücuttan çıkar. Sonra melekler bunu alarak sema kapısına gelirler. Ve müminlerin ruhlarına hitaben size yerden gelen bu koku ne güzel derler sonra onu müminlerin ruhlarının yanına getirirler müminlerin ruhları gelen mümin ruhuna sizden birinizin uzaktaki birine kavuşmasından daha çok sevinirler ona filan nasıl filan nasıl diye sorarlar bir kusum ruhlar da bırakın onu o dünya zevkine dalmıştı derler bunun üzerine gelen ruh o ölmüştü size gelmedi mi diye sorar o zaman onlar öyleyse o cehenneme götürüldü derler Kafirin ölüm anı geldiğinde azap melekleri onu kıldan dokunan kalın bir elbise getirirler ve haydi sen Rabbinden bir haber o da sana gazaplı olarak Allah'ın azabına gitmek üzere çık derler. Kafirin ruhu en kötü pislik kokusu gibi çıkar. Melekler onu yerin cehennemin kapısına getirirler ve bu ne kötü koku diyerek kafirin ruhlarını yanına götürürler. Yok. 1834 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam, kim Allah'a kavuşmayı canı gönülden isterse, Allah da ona kavuşmayı murad eder. Kim de Allah'a kavuşmayı istemezse, Allah da ona kavuşmayı murad etmez. 1835 yine aynı, 1836-37-38 yine aynı. 1839 Ayşe annemizden. Ali sallallahu aleyhi ve ettikten sonra Ebubekir onu iki gözünün arasından öptü. 1840 İbn Abbas'tan Ebubekir ruhunu teslim eden Ali sallallahu aleyhi ve öptü. 1841 yine aynı. 1842 Cabir'den Uhud Savaşı'nda şehit olan babam getirildi. Müşte yapılmıştı. Burnu, kulakları kesilmiş, acayip bir hale sokulmuştu. Ali sallallahu aleyhi ve önüne kondu. Üzeri bir örtüyle örtüldü. Örtüyü kaldırmak istedim. Kavmım bana mani oldu. Fakat Aleyhisselatü Vesselam örtünün açılmasını emretti. Örtü açılınca Aleyhisselatü Vesselam ağlayan bir kadın sesi duydu. Kim bu dedi? Amr'ın kızı dediler. Aleyhisselatü Vesselam ağlama. Kaldırılıncaya kadar melekler kanatlarıyla ona gölgülürler buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam'a 1843 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve küçük bir kızının ölüm vakti yaklaşınca Peygamber Aleyhisselam onu kucağına aldı. Sonra elini onun üzerine koydu. Kız Resulullah'ın kucağındayken ruhunu teslim etti. Bunun üzerine Ümmü Meymen ağlamaya başladı. Vesselam, "Ya Ümmü Meymen, Resulullah yanında ikin için ağlıyorsun." dedi. Ümmü Meymen "Ali sallallahu aleyhi ve ağlarken ben niye ağlamayayım." dedi ve vesselam ben ağlamıyorum fakat o gözyaşı rahmettir buyurdu. Sonra mümin daima hayır üzerinedir. Vücudundan ruhu çıkarken o yine Allahu Teala'ya hamd eder. 1844 Enes'ten Ali ve vesselam'ın vefatı üzerine Fatıma ağladı ve şöyle dedi. Ey bana çok yakın olan babam, ey Cibril'e ölümünü haber verdiğimiz babam, ey Cennetül Firdes'te makamı olan babam 1845 Cabir'den Cabir'in babası Uhud savaşında şehit edildi Cabir diyor ki Yüzündeki örtüyü kaldırıp ağlamak istedim Halk bana mani oldu Fakat Resulullah beni böyle yapmaktan Nehy etmedi Halam da ağlamaya başladı Onun için ağlamayın Siz onu kaldırıp defnedinceye kadar Melekler kanatlarıyla Gölge olurlar buyurdu 1846 Cabir bin Atik'ten Ali İsnaatü vesselam Abdullah bin Sabiti ziyarete geldi. O ruhunu teslim etmek üzereydi. Seslendi, o cevap vermedi. Bunun üzerine innalillahi ve inna ileyhi racun dedi. Sonra ya eberrebi senin ölümün hususunda takdir ilahiye boyun eğdik buyurdu. Kadınlar yüksek sesle ağlamaya başladılar. Cabir bin Atik onları susturmaya çalıştı. Ali sallatü vesselam Bırak onları, zamanı gelince öldüğünde kimse ağlamasın buyurdu. Oradakiler, Ya Resulullah vücut nedir dediler, ölümdür buyurdu. 1847 Ayşe annemizden, muteşehitleri Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdurrahman bin Revaha'nın şehit oldukları haberi geldiğinde, Aleyhisselatü Vesselam mescitte oturmuştu. Yüzünden kederli olduğu anlaşılıyordu. Ben ise kapının aralığından kendisine bakıyordum. Bu esnada bir adam geldi ve Cafer'in kadınları ağlaşıyor dedi. Git onları böyle ağlamaktan nehyet buyurdu. Adam gitti sonra tekrar geldi. Onları bu şekilde ağlamaktan nehyettim fakat sözümü dinlemediler dedi. Aleyhissalatü vesselam git ve onları nehyet dedi. Adam gitti sonra tekrar geldi. Onları nehyettim ama sözümü dinlemediler dedi. Git ve onların ağzına toprak saç buyurdu. Ayşe diyor ki Allah senin burnunu yerde sütsün vallahi ne Resulullah'ı kendi haline bıraktın ne de dediğini yaptın dedim 1848 Ömer'den aleyhissalatü vesselam ölü yakınlarının kendisi için ağlamalarından azap duyar 1849 Muhammed bin Sirin'den Emran bin Hüseyin'in yanında ölü dirilerinin ağlamasıyla azap çeker sözü söylenince o bunu Resulullah söyledi dedi Ömer ölü yakınlarının ağlamasından azap duyar 1851 Hakim bin Kays'tan Kasım bin Asın benim arkamdan feryadı figanla ağlamayın çünkü aleyhissalatü vesselam ölümün arkasından çığlık atarak ağlanmaz buyurdu 1852 Enes'ten aleyhissalatü vesselam kadınlarla biat ettiğinde ölümün arkasından feryadı figanla ağlamamak üzere de biat etti. Bunun üzerine kadınlar Ya Resulullah cahiliyede bazı kadınlar ağlarken bize katılmışlardı Şimdi biz de onlara katılamaz mıyız diye sordular. Aleyhisselatü Vesselam, İslam'da bir araya gelip topruca ağlamak yoktur buyurdu. 1853 Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam ölü kabirde feryat ederek ağlayanlar sebebiyle azap görür. 1854 yine aynı. 1855 İbn-i Ali Aleyhisselatü Vesselam ölü yakınlarının arkasından ağlamaları sebebiyle azap görür buyurdu. Bu hadis Ayşe'yi anlatınca Rav'i unutmuş veya eksik söylemiş dedi ve devam etti. Aleyhisselatü Vesselam bir kabrin yanından geçiyordu. Şöyle buyurdu. Şu kabirde yatan azap görüyor. Çünkü yakınlar onun için ağlıyor. Daha sonra Ayşe annemiz şu ayet okudu. Hiçbir günahkar nefis başkasının günahını yüklenmez. Fatır 18. 1856 Amraden, Ayşe annemiz Abdullah bin ölü dirilerini ağlamaz sebebiyle azar, azap görür hadisini söylediğini anlatılınca Allah Ebu Abdurrahman'a muğfiret etsin yalan söylememiş fakat ya unutmuş veya hata etmiş hadise şöyle Peygamber aleyhisselam bir Yahudi kadının yanına uğradı onun için ağlaşıyorlardı aleyhisselatü vesselam onlar şu ölüye ağlıyorlar halbuki o azap görüyor buyurdu Evet, 1857 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam allah Allahu Teala bir kafirin ehlinden bazıları ağladığı için onun azabını arttırır. 1858 İbni Ebu Muleyke'den Osmanlı'nın kızı Ümmü Eban vefat ettiğinde diğerleriyle beraber ben de hazır bulundum. Abdullah bin Ömer ile İbn Abbas'ın yanına oturdum. Bu esnada kadınlar feryat etmeye başladılar. İbn Ömer şu kadınları ağlamaktan men edin. Zira ben şüphesiz ki ölü ailesinin kendisine ağlamasından dolayı azap görür buyurdunu duydum dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas Ömer'e ölü kendisinin ailesini her ağlaması yüzünden değil bazı çeşitli ağlaması sebebiyle azap olunur derdi dedi ve şu hadiseyi anlattı. Ömer ile beraber Mekke'den çıktım. Beydağ mevkiinde duraklamaktayken o bir ağacın altında binekli bir yolcu kafilesi gördü. Bak bakalım şu kafile, kafilede kim var dedi. Gittim bir de ne göreyim. Suheyb ve ailesi oradalar. Ömer'in yanına döndüm ve ya Emre'l-Mü'minin Suheyb ailesi var dedim. Suheyb'i bana çağır dedi. Suheyb'i çağırdım. Beraberce Medine'ye geldik. Çok geçmeden Ömer vuruldu. Bunun üzerine Suheyb ah kardeşim ah kardeşim diyerek ve ağlayarak gelip yanına oturdu o zaman Ömer yağ soyup ağlama çünkü ben Resulullah'ın önü ailesinin bazı tarzdaki ağlamaları sebebiyle azap olunur buyurduğunu duydum dedi İbn-i Abbas devamla bu vakayı Ayşe'ye anlattım o dedi ki vallahi siz bu hadisi yalancılardan yalancılıkla itham edilenlerden nakletmiyorsunuz fakat kulak yanabilir. Kur'an'da size şifa verecek şeyler var Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez gibi. Müstelik Aleyhisselatü Vesselam, Allah ailesinin kendisini ağlamasından dolayı kafire azap eder buyuruyor. Aleyküm selam yok. 1859 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinden biri vefat etti. Kadınlar bir araya toplanıp ağlanmaya başladılar. Hz. Ömer onları ağlamaktan mehiyedip azarlamaya kalkıştı. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ömer, bırak ağlasınlar. Çünkü bugün gözün yaş dökeceği, kalbin yaralandığı ve acı hadise ölümün henüz bu bulduğu zamandır." buyurdu. 1860 Abdullah bin İbn Mus'tan, Ali sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim ölüler için avuç ile yanaklarını döver ve yanaklarını yırtar ve cahiliye adeti üzerine feryadı figan eylerse o bizden değildir." 1861 Saffan bin Muhriz'den Ebu Musa bayıldı. Bunun üzerine ağlamaya başladılar. Ebu Musa ayılınca aleyhissalatü vesselam saçını yolan, elbisesini yırtan ve sesini yükselten bizden değildir buyurarak bizi bu nevi şeylerden uzaklaştırdığı gibi ben de sizi uzaklaştırıyorum, 1862 Abdullah bin Mesut'tan a.s. elleriyle başına, yanaklarına ve yüzüne vuran, elbisesini yırtan cahiliye adeti gibi feryat eden bizden değildir buyurdu. 1863 yine aynı 1864, 65, 66, 67 aynı. 1868 Usame bin Zeyd'ten Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a kızı Zeynep, Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a oğlum öldü bize gelin diye haber gönderdi. Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a kızına selam söyleyip almak ve vermek istediği her şey Allah'a aittir ve Allah indinde her şeyin muhyyen bir ömrü vardır. Sabret ve bu sabrın Allah katında ecdul olduğunu hatırla diye cevap gönderdi. Bu defa Zeynep yemin vererek herhalde geliniz diye haber gönderdi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kalktı. Beraberinde Saad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Ubey bin Kab, Zeyd bin Sabit ve başkaları olduğu halde Zeynep'in evine geldi. Çocuk peygamberin kucağına verildi. Çocuk ölmek üzereydi. Vücudu eski kırbaya dönmüştü. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar döküldü. Saad bin Ubade, Ya Resulullah bu ağlayış nedir dedi. Aleyhissalatü vesselam, bu dözyaşı Allah'ın merhametli kullarının gönüllerine koyduğu bir rahmettir. Cenab-ı Hak bu rahmeti kullarından şevketli olanlara, şefkatli olanlara ihsan eder buyurdu. 1869 Enas'ten Ali Vesselam şöyle buyurdu. Sahibini ecir kazandıran hakiki sabır ilk sabretmesi gereken yerdedir. Yani musibetin geldiği ilk andadır. 1870 Muaviye bin Kurleden. Ali Sılatü'llahuma çocuğuyla beraber bir adam geldi. Ali Sılatü'llahuma çocuğu seviyor musun dedi. Adam onu sevdiğim gibi Allah da seni sevsin diye cevap verdi. Sonra çocuk öldü. Ali Sılatü'llahum çocuğun babasını göremedi. Aradı. Nihayet bulunca şöyle buyurdu. Cennetin kapılarından birine geldiğinde çocuğunu sana kapıyı açmak için koşarken görmen seni sevindirmez mi dedi. Evet. 1871 Amr bin Saat Ebu Hüseyn'den. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Teala çocuğunu kaybeden fakat sabredip Cenab-ı Hakk'tan ecrini bekleyen ve takdire boyun eğen kuluna cennetten başka mükafat vermeye razı olmaz. 1872 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve kim vefat eden üç çocuğunun sevabını Allah'tan dilerse cennete girer. Bunun üzerine bir kadın kalkıp iki çocuğu da dedi. Aleyhissalatü vesselam. Evet iki çocuğu ölen de dedi. Sonra birisi bu kadın keşke bir çocuğu ölen de soraydım dedi. 1873 yine aynı. 1874 yine aynı. 75 76 aynı. 1877 Ebu Hureyla'den. Bir kadın hastalığın sebebiyle sızlayan çocuğunu Aleyhisselatü Vesselam'a getirdi ve ''Ya Resulullah, üç çocuğumu gömdüm, bunun ölmesinden korkuyorum.'' dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, ''Cehenneme karşı sağlam bir set çekmişsin.'' Buyurdu. 1878 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, daha ölüm haberi gelmeden Zeyd bin Haris'e ve Cafer bin Ebu Talib'in ölüm haberini verdi, gözlerinden yaş dökülüyordu. 1879 Ebu Hureyreden Ali ve Vesselam Habeş hükümleri Necaişin'in vefatını öldüğü gün onlara haber verdi ve kardeşiniz için mağfiretleyiniz buyurdu. Oldu ki? 1880 Abdullah bin Amr'dan bir defasında Ali ve Vesselam ile beraber yürüyorduk. Birden bir kadın gördü, tanıyamadı herhalde. Yolun ortasına varınca durup kadın yöne gelinceye kadar bekledi. Bir de ne görelim? Gelen kadın Ali ve Vesselam'ın kızı Fatma. Ali sallallahu aleyhi ve "Ya Fatıma, evden çıkmana sebep ne dedi?" Fatıma: "Şu ölmünün ailesine geldim. Ölmüne rahmet okudum. Ölmünün sebebiyle onlara baz sağlığı diledim." dedi. Ali sallallahu aleyhi ve "Herhalde onlarla beraber kabristana da gittin." dedi. "Oraya gitmekten Allah korusun. Bu mevzuda senin ne söylediğini duydum." dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve "Eğer onlarla beraber kabristana gitseydin babanın dedesinden önce cenneti göremezdin dedi. Bu hadis zayıftır. 1881 Ümmü Atiye el Ensari'den Kızı vefat ettiğinde aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi ve 3 veya 5 veya daha fazla su ve sidir ile yıkayın. En sonun rakinden kafur veya ona benzer bir koku kullanın. Bitirince bana haber verin dedi. Biz yıkama işini bitirince aleyhissalatü vesselam'a haber verdik. ve vesselam bize hak ve denilen kendi izahını verdi ve bunu kızıma iç gömleğe yapın buyurdu. 1882 Ümmü Kays'tan oğlum vefat etti onun üzerine titrerdim. Onu yıkayacak olana oğlumu soğuk suyla yıkama yoksa onu katletmiş olursun dedim. 1883 Hafsa Binti Silinden Ümmü Atiyem ve göre onlar Aleyhissalatü Vesselam'ın kızı Zeynep'in gazetinde Saçlarını üç örgü yapmışlar. Ben saçını bozup üç örgü mü yaptınız dedim. Evet dedi. 1884 Ümmatiyeden Ali Selamın kızı Zeynep'in gazisinde yıkamaya sağ tarafından ve abdest haizalarından başlayınız buyurdu. 1885 Ümmatiyeden Ali Selamın kızlarından biri Zeynep vefat etti. Ali Selam bize haber gönderdi. Onu su ve sildir ile yıkayın. Onu tek adet üzerine üç veya beş veya lüzum görürseniz yedi defa yıkayın. En sonunda kafur nevinden bir koku kullanın. Gazle bitince bana haber verin buyurdu. Biz gazle bitirdik ve Selamı haber verdik. ve vesselam gelip hak vesini bize verdi ve bunu ona giydirin buyurdu. Biz onun saçlarını tarayıp üç örgü yaptık ve arkasına salı verdik. 1886 Ümmatiyeden Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi Biz kızını yıkıyorduk Şöyle buyurdu Onu 3 veya 5 veya lüzumu görürseniz 7 defa yıkayın Sonuncusunda kafur Veya kafur mevinden bir koku sürün Bitirince bana haber verin Biz gazlı bitirdik Haber verdik Aleyhisselatü Vesselam hakvesini bize verdi ve bunu Kızıma giydirin buyurdu 1887 1888-89-90-91-92 aynı. 1893 Muhammed Bin Sirin'den Ümmü Atiye Ensar'dan bir kadındı. Oğlunu görmek için buraya gelmişti fakat göremedi. Bu sırada bize şöyle anlattı. Biz kızını Aleyhisselatü Vesselam'ın yıkarken bizim yanımıza geldi diyerek yukarıdaki hadisin aynısını nakletti. 1894 aynı. 1895 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam hitabede bulunurken ashabından ölmüş ve güzel olmayan bir kefenle telkin ederek gecileğin gömülen bir adamdan bahsetti ölen bir insanın zerret olmaksın gecileyin defnedilmesini nehyetti ve sizden biriniz mümin kardeşinizin teçhiz ve ile vazifelendirilirse onun tekfinini ve kefenini güzel yapsın buyurdu 1896 Ebul Müleheb Semure'den Aleyhisselatü Vesselam beyaz kumaştan mamul elbise giyin. Çünkü beyaz elbise daha temiz daha güzel. Ölülerinizi de beyaz kumaştan kefenleyin. 1897 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam üç parça beyaz kefen içinde kefenlendi. 1898 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam Sehulüye denilen 3 parça beyaz Yemen bezi içinde kefenlendi. Bu bezler arasında gömlek ve sarık yoktu. 1899 aynı. 1900 Abdullah bin Ömer'den. Abdullah bin Ubey ölünce oğul Abdullah Aleyhissalatü Vesselam'a geldi ve gömleğini bana versen de babam onunla kefenlesem. Sonunun Son namazını kılıp onun için muğfiret dileseniz dedi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gömleğini ona verdi ve kefenlemeyi bitirince bana haber ver dedi namazını kılayım. Bunun üzerine Ömer Resulullah'ın ridasını çekti ve Allah sizi münafıklara namaz kılmaktan nehi etmedi mi dedi. Aleyhissalatü vesselam ben istiğfar etmekte ve etmemekte muhayyerim. Allahü Teala onlara ister istiğfar et istersen etme müsavidir buyuruyor dedi ve Abdullah bin Ubey'in namazını kıldı bunun üzerine şu ayetler nazil oldu bu münafıklardan ölenin hiçbirine namaz kılma kabrinin yanında da durma bunun üzerine ve vesselam onlara münafıklara namaz kılmadı bu ayet Tevbe 84 Muhayyer kılındığım dediği ayet ise Tevbe 80 1902 Cabir'den Bedir savaşından sonra Hazreti Abbas Medine'ye geldi Enser ona giydirmek için bir gömlek aradı. Abbas uzun boylu olduğundan Abdullah bin Ubey'in gömleğinden başka ona uyan gömlek bulamadılar. Ve Abdullah bin Ubey'in gömleğini giydirdiler. 1903 Habbab bin Eret'ten Biz sırf Allah rızasını talep ederek aleyhissalatü vesselam ile beraber Medine'ye hicret ettik. Artık ecir ve mükafatımız ilahi vaat icabı Allah'a şeran vacip oldu. Bizden daha sonraki fetihlerden hiçbir ganimet alamadan vefat edenler de vardır. Musab bin Meir bunlardandır. Uhud savaşında şehit edildi. Bir kaftandan başka onu kefenlemek için bir şey bulamadık. Kaftanını başını örterken ayakları açıkta kalıyor. Ayakları örtünce de başı açıkta kalıyordu. Aleyhisselatü Vesselam bu kaftanın başını örtmemizi, ayaklarına da ısırlanan kokulu otla kapatmamızı emretti. Bizden hicretin mükafatını alanlar da vardır. 1904 İbn Abbas'tan Ali ve vesselam ihramlı olarak öleni, ihram olarak giydiği iki parça elbise içinde su ve sidir ile yıkayın. Onu ihram olarak giydiği iki parça elbise ile kefenleyin. Ona koku sürmeyin, başını bezde sarmayın. Çünkü o kıyamet gününde ihramlı olarak haşrolunacaktır. 1905 Ebu Said'den Ali salatü vesselam güzel kokuların en iyisi misktir buyurdu. 1906 Ebu Said'den Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kokularınızın en hayırlısı misktir buyurdu. 1907 Ebu Umam bin Sehil bin Huneyf'ten Yoksul bir kadın hastalandı. Ali salatü vesselama onun hastalığı haber verildi. Allah Resulü sallallahu vesselam ve Yoksulları ziyaret eder, hal ve hatırlarını sorardı. Öldüğünde bana haber verin buyurdu. Kadın öldü, cenazesi geceleyin kaldırılıp gömüldü. asap aleyhissalatü vesselamı uyandırmak istemedi. Sabah olunca durum kendisine haber verildi ve öldüğünde bana haber vermenizi emretmedin mi dedi. Sahabe, ya Resulullah geceleyin seni uyandırmaya doğru bulmadık dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam çıktı halk kadının kabrinde saf bağladı dört defa tekbir aldı namazını kıldı 1908 Ebu Kureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam salih kişi tabuduna konulduğunda beni ecreme götürün beni ecreme götürün der kötü ameller işleyen kişi tabuda konulduğunda da eyvah beni nereye götürüyorsunuz der 1909 Ebu Said El-Hudr'den cenaze tabuda konulup da adamlar omuzları alındıklarında eğer o adam salih bir kişi ise beni bir an önce mükafatıma götürün beni bir an önce götürün der eğer kötü bir kişi ise eyvah beni nereye götürüyorsunuz der insandan başka her şey ölümün sesini duyar eğer insanlar duysalardı bayılıp düşerlerdi 1910 Ebu Hureyre'den a.s.m. Cenazeyi kabre suratle götürün. Eğer ölen iyi bir kişi ise bu bir hayırdır. Onu bir an evvel hayır ve sevaba ulaştırmış olursunuz. Eğer iyi bir kişi değilse bu da bir şerdir. Bir an önce onu omuzlarınızdan indirmiş olursunuz. 1911-12 Aynı 1913 Uyeyne bin Abdurrahman bin Yunus babasından Abdurrahman bin Semure'nin cenazesindeydim. Ziyad tabutun önünden yürüyordu. Abdurrahman'ın yakınlarından erkek ve köleleri ise tabutun önünde tabuta doğru dönüp gerisin geri gidiyorlardı ve yavaş yavaş götürün. Allah ecrinize artsın diyorlardı. Ve ağır ağır yürüyorlardı. Mirbet yolunun bir yerinde Ebu Bekir'e katır üzerinde bize yetişti. Onların yaptıklarını görünce katırıyla üzerlerine gitti. Kırbacıyla onlara işaret ederek açılın. Ebu Kasım şereflendirilene yemin olsun ki biz Ali Aleyhissalatu vesselam ile beraberken cenazeyi süratle götürürdük dedi ve bunun üzerine sıkışıklık dağıldı. 1914 Ebu Saîd'den Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam yalnızdan cenaze geçerken ayağa kalkın. Cenazenin peşinden giden ise cenaze bir yere konmadıkça oturmasın buyurdu. Aleykümselam buyurdu.